Tegabun suresi Medine'de inmiş olup 18 ayettir. Tegabun büyük duruşmanın olduğu kıyametin isimlerinden biridir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Hakimiyet onundur. Bütün hamdler ve övgüler ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Sizin hepinizi yaratan odur.